Bismillah, elhamdülillahi, bahtı ve salatu ve selamu ala menna nebiyye ba'de. Kardeşlerim, iman sahiplerinin niteliklerine, özelliklerine devam ediyoruz. Bundan önceki kayıtlarda onların Rahman'ın kulları olduğu, kaybayı iman ettikleri ve namazı hakkını vererek ya da eda ettikleri şeklinde üç niteliklerini, özelliklerini görmüştük. Müminlerin dördüncü niteliği, özelliği onların itaat etmeleri ibadet etmeleri ve kendilerini cennete girdirip orada ebedi kalmalarını sağlayacak salih ameller işlemelerdir. Pus'ta Rabbimiz Tebaraka ve Taala'nın kitabından Ahsap suresinin 35. ayet okuyacağız ve üzerinde konuşacağız inşallah. Bu ayette Allah Teala buyuruyor ki innel müslimîne vel müslimâti vel müminîne vel müminâti vel gânîtîne vel gânâtâti Vessadıgine vessadıgatı, vessabirine vessabiratı, vellaxşıgine vellaxşıatı, vellütceddıgine vellütceddıgatı, vessaîmin vessaîmatı, vellhafızine furuşhum vellhafızatı, vellazakirine Allaha kitira vellazakiratı, eeddallahum maffrat ve ejran azıma. Buyruk Teala Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar. Mümin erkekler ve mümin kadınlar, itaate devam eden erkekler ve itaate devam eden kadınlar, doğru sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, koşu duyan mütevazi erkekler ve mütevazi kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, arızlarının namuslarını koruyan erkekler ve namuslarını koruyan kadınlar. Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar var ya, işte Allah onlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Kardeşlerim, bu ayetin içerisinde Allah Azze ve Celle erkek olsun, kadın olsun, sadık, iman sahiplerinin Allah'ın diğer kullarından ayırt edildiği üstün sıfatları olarak on tane özellik sıfat zikredilmekte. Ki bu on özellikle sadık, iman sahipleri bilinirler, tanınırlar ve Allah'ın diğer kullarından ayırt edirler, farklıdırlar. Bunlar nelerdir? Buyurur ki Teala El-Müslümin ve El-Müslüman yani Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar. Onlar İslam dinine girerler ki İslam din hak dinidir. İslam'ın ile itikatlanırlar. İslam'ın gereğince Allah'a tevhid ederler ve İslam'ın hikmetli şeriatına bir boyun büküşle teslim olur ve uyarlar. Ayetin içerisinde geçen ikinci kısım el-mu'minuna vel-mu'minat idi. Yani mümin erkekler ve mümin kadınlar ki bu insanların zahirlerde batınlarda, içleri de dışları da gizliliğe de, de aleniyola açıktan da Allah'a mutlak olarak boyun eğme, hudu içerisinde derler. Onlar kalpleriyle de iman etmiş kimselerdir. Onlar söyledikleri şeyleri tasdik ederler. ...ve inandıkları şeyler de yaparlar. Münafıklar gibi değillerdir. Özleri ve sözleri, içleri ve dışları birdir. Ayetin içerisine geçen üçüncü kısım ise... ...vel gânetîne vel gânetâti... ...yani kunut eden erkekler ve kunut eden kadınlardır ki... ...kunutun aslı itaate devamlılıktır. Bu Müslüman ve mümin kimseler... ...imanları ve İslamları ile beraber... ...Allah'a ve Resulüne itaat etmeye... Devam ederler, devamlıdırlar. Ayette geçen dördüncü özellik Es-sadıgine ve s yani sadık erkekler ve sadık kadınlar ki sadaketten kasıt doğru olanlar, özü sözü bir olanlar, imanlarında samimi olanlar erkekler ve kadınlardır. Beşinci husus ayette geçen ve s ve sabirat yani sabreden erkekler ve sabreden kadınlar idi. Bu mümin kimseler Rab'lerinin emirlerini yapmaya hususuna, itaate sabrederler. Rab'lerinin yasakladığı şeyleri, masiyetleri terk etmeye sabrederler. Ve aynı zamanda başlarına gelen musibet, fitne, bela ve sıkıntılara karşı da sabrederler ki sabır mümin ve sadık, muttakilerin ahlaklarındandır. İşte bunlar güzel sabrın üç çeşididir ki bir daha tekrar edelim. Allah'ın emirlerini yerine getirme hususunda sabır, sabırlı olma, devamlı Allah'ın adı, masiyeti terk etme hususunda, maasiyetlere girmeme, isyan etmeme hususunda sabır. Bir de kader gereği başlığına gelen musibet ve belalara, sıkıntılara sabırdır ki her kim bu güzel sabrın üç çeşidini tamamlarsa o dinini tamamlamış olur ve Allah'ın izniyle ahiretinde güvence almış olur. Ayetin içerisinde geçen altıncı kısım vel haşi'ine vel haşi'at dedi. Yani huşu duyan erkekler ve duyan kadınlar. Onlar Rablerine ve Resulüne itaat hususunda huşudurlar. Huşu ise tevazudur. sillettir, Sakinliktir ve mutmainliktir. Bu iş kalbin tam bir yumuşaklığını da gerektirir. Kasvetin sertliğin, katılığın dışında. Kalbin huşusu Onların Rabbine ibadet etmesinde içerir, aynı zamanda bu ibadetle mutmain olmalarını içerir. Huşu ise ancak Allah'a tazim etmekle, onu yüceltmekle, ondan ürkmekle ve ondan haya ile vuku bulur. Ki bu durumda kalp kırılır, kırılgan hale gelir, korkudan, utanmadan, sevgiden ve hayadan kaynaklı ahenkli bir kırıklıkla kalp kırılır. Aynı zamanda onlar Allah'ın nimetlerine de şahit olurlar. Nimetlerini de hatırlarlar. Bunun akabinde kalpleri huşu duyar. Ve organların huşusu da kalbin huşusunun arkasından gelir zaten. Bundan dolayı onlar namazlarını huşu duyarlar. Yani tevazu sahibi, zillet sahibi, sükunet ve mutmainlik sahibi olurlar. Namazlarını tam bir huşu içerisinde boyun eğerek mutmainlikle kılarlar. Ve onlar namazın dışında bütün amellerinde de mütevazidirler, mütekebbir olmazlar, yani kibirlenmezler ve övünmezler amelleriyle. Bu ayetin gereğince mütevazidirler. Aynı zamanda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu kavli gereği de mütevazi olmak gerekir ki, şöyle buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'in sahinde gelen bir hadiste Muhakkak ki Rabbim bana birbirinize karşı tevazulu, mütevazi olmanızı emret ta ki hiç kimse bir başkasına karşı övünmesin ve hiç kimse bir başkasına karşı azgınlık yapıp haddi aşmasın. Kardeşlerim Ahsap suresindeki ayetin içinde geçen 7. kısım muttasaddikina ve'l muttasaddiqat yani tasadduk eden hayra harcayan erkekler ve tasadduk eden kadınlar idi. Onlar sadaka vermek hususunda gayretli olurlar. Mal ile iyilik yapma hususunda gayretli olurlar. Onların değerlisini güzelini verme hususunda da geniş olurlar. Takatlerinin miktarınca onlar her türlü tasadduka gayret ederler. Ayette geçen 8. kısım ve saimine ve saimat yani oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar idi. Onlar bu büyük ibadeti yapmakla bilinirler. Çünkü oruç İslam'ın 5 rüknünden şartından birisidir ve aynı zamanda oruç dolaysız olarak direkt olarak Allah'a karşı takvalı oluşun bir sebebidir. Salih bir kul oruç ile Allah'u u Teala'ya yaklaşır. Çünkü yeme, içme ve cinsel arzu gibi kendisinin içinde yorulduğu şeylerin sevgisini Allah için terk eder. Ve bu şekilde Rabbinin rızasına erer ve azim, o çok büyük yurda, kurtuluş yurduna ulaşır. Ayetin içerisine geçen 9. kısım وَالْحَافِزِينَ bel hafizat. Onlar ferçlerini, cinsel organlarını koruyan erkekler ve cinsel organlarını koruyan kadınlar diye gelmişti. Onlar bu zina cürümüne düşmezler. Bu çirkin ve fahiş ameli işleme hususunda namuslarını, ırzlarını korurlar ki bu zina suçu semavi bütün şeriatlarda haram kurulmuş bir iştir. Ayetin içerisinde geçen 10. sayılan ise ve وَالذَّاكِرِينَ اللّٰهَ ve وَالذَّاكِرَاتِ Allah'ı çokça anan erkekler ve çokça anan kadınlar. Onlar bu büyük ibadet hususunda gayret ederler. Onlar her vakitte, her yerde, her mekanda Allah'ı çokça anmakla bilinirler. Dillerinin Allah'ı çokça anmaktan dolayı ıslak bulunmasıyla, ıslak kalmasıyla bilinirler. Ta ki zikir onların ölüm anına da yansır ve onlar ölüm anında La ilahe illallah sözünü söylerler ve bu onların son sözü olur. Bununla da Allah onları güzel bir ayrılışa muvaffak kalmıştır. Onlar da bu şekilde taadet sahibi kimselerin hitamıyla dünyadaki ömürlerini ihtama erdirip sona erdirmiş olurlar. Allahu Teala'nın Mü'min suresinin başında tanımladığı gibi, mü'minlerin namazda huşu içinde olmaları yani kalben başka yerde değil de namazda bulunmaları, boş şeylerden yüz çevirmeleri, yani faydasız söz söylememeleri, mallarının zekatını vermeleri, zina ve benzeri günahlardan içine düşmemeleri, allah Teala'nın hakkı olan emanetlerini gözetmeleri, sonra namazlarını devamlı, vaktinde sınırlarını, şartlarını ve koruyarak kılmaları, onların felahının, kurtuluşunun, başarısının, mutluluğunun, cenneti kazanmalarının ve orada ebedi kalmanın sebep olan özelliklerindendir. Allahu Teala, Söz sonuç ayette şöyle buyurmaktadır. Kad eflihal mukminun. Elbette ki müminler felaha, kurtuluşa erdiler. Ellezinehum fi salatihim un. Onlar elbette ki namazlarında saygı ve tevazu içindedirler. Huşu duyarlar. Vellezinehum anil ve muridun. Ve onlar boş şeylerden uzak dururlar. Vellezinehum lizekati failun. Onlar zekatlarını yerine getirirler. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِزُونَ Onlar ferçlerini, mahrem yerlerini korurlar. اِلَّا <gülüyor> عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَعَ مَلَكَتْ اَيْمَانِهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَنْ يُوْمِينَ Ancak eşlerine karşı veya ellerine altındaki cariyelerine karşı olmak dışında ırzanı kururlar. Çünkü eşleriyle ve cariyelerle birlikte olanlar kınanmazlar. فَمَنِبْتَغَا وَرَا ذَٰلِكَ فَاُولَٰكِ هُمُ الْع her kim de bunun dışında bir yol isterse bu sınırın ötesine geçerse işte onlar da hani değslam kimselerdir. Valladînehum emanatihim ve ahdihim râûn. Gene bu felâhen müminler emanetlerine ve sözlerini anlaşmalarına riayet ederler. Bağlı kalırlar. Valladînehum an salavâtihim hâfızûn. Onlar namazlarında kururlar zayetmezler. Ulâike'l <gülüyor> vârisûn. İşte onlar mirasçı olanlardır ki ebedi kalacakları Firdevs cennetine mirasçı olmuşlardır. Allahu Teala onlardan yapsın bizleri, azze ve Celle. Zaten bu ses kaydını yapmamızın sebebi de cenneti kazanan müminim deyip de imanın gereğine bürünen müminlerin vasıflarını taşınma hususunda gayretli olan kimselerden olabilmektir. Allah üzeri o hususta muhafaklısın. Kardeşlerim, müminlerin niteliklerinden beşincisi de onların Allah'tan korkmalarıdır. Allah anıldığı zaman korkmaları ve ürpermeleri müminlerin özelliklerindenir. Korkunun yeri kalptir, izleri ise organlarda görülür. Bunun sebebi, onların kuvvetli bir imana sahip olmaları ve sanki onun huzuruna duruyormuş gibi Rablerini gözetmeleridir. Allah'tan korkmak yüce bir ibadettir. Kullardan melekler, Resuller ve salih olanlar onunla Allah'a kulluk ederler. Korku kalp için adeta bir kandil gibi en faydalı ibadetlerdendir. Çünkü onunla hayır ve şerri bilir, ayırt eder. İman onunla yani korkuyla sahih ve geçerli olur. Allah'tan korkmak övülen ve bütün kullardan istenen bir ibadettir. Günahkar, kafir ve müşriklere vaat edilen tehdidinden korkmak ve azabından korkmak kulu Allah'a yakınlaştırır. Bu çeşit korku İman mertebelerinin en yücelerinden olup hakiki korku kulu Allah'ın koyduğu sınırları muhafaza etmeye sevk eder. Onunla Allah'ın haramlarının arasına girer. Tevbe suresi 18. ayette Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. İnne ye'muru mesacida lahim men amene billahi ve'l-yevmi'l-ahiri ve aqames-salate ve aataz-zekate ve lem yahshi illa Allah. Faasal ulâki Allah'ın mesajlarını ancak Allah'a ve âhiretinle iman eden, namazı dost doğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan, sadece Allah'tan korkan kimseler iman ederler. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar da onlardır. Allahu Teala, mahlukatın en iyi kulluk yapanının ve imanı en mükemmel olanının Allah'tan en çok korkan ve haşyet duygusu en fazla olan kimse olduğunu haber verir. Buyurur ki, وَمَنْ يُتِعَ ve وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ humul الْفَائِزُونَ Nur suresi 52. ayet. Her kim Allah'a ve Rasulüne itaat eder ve Allah'tan korkarsa ve ondan sakınırsa, ona karşı takvalı olursa, işte onlar kurtuluş erenlerdir. Kardeşlerim, Allah'tan korkmak hususunda ilginç olan Garip olan ise birisi bir başkasından korktuğu zaman ondan kaçar. Ancak Allah'tan korkarsa ona doğru kaçar. Allah'a yönelir, Allah'a sığınır, Allah'a koşar, Allah'a kaçar. Ve Allah'ın rahmetini talep eder, affını, mağfiretini talep eder. Çünkü Allah rahim ve gafur olan Rabb'dir. Gene Allah verme hususunda hömerttir, kerimdir ve güç yetilendir. Hakeza dualara icabet hususunda... Uygun olan layık olanıdır ve kullarına karşı çok şefkatli, ruh ve rahim olandır. Öyleyse kul Allah'tan korktu mu diğer mahlukattan korkusunun dışında Allah'a doğru kaçar, Allah'a yönelir. Halbuki mahlukattan korktu mu kul mahlukattan kaçar, uzaklaşır. İşte bundan dolayı Allah'ın azameti karşısında duydukları korku onların kalplerinden hiç ayrılmaz. Onlar Allah'ın zengin başkalarının onun rahmetine muhtaç olduğunu... Allah'ın güçlü başkalarının aciz olduğunu, Allah'ın gönüllerde bile gizli olan şeyleri bildiğini, başkalarının ise onun ilminden hiçbir şey bilmeyen cahiller olduğunu bilirler. İman sahipleri yalnızken Allah'ı andıkları zaman ona olan saygılar ve korkularından, elen verici cezasından çekindikleri için kalpleri korkar, ruhları sarsılır, derileri ürperir ve sesleri titrer. Allah'ın kullarına olan şefkati ve rahmetinin kemalini, sevabının bolluğunu ve hediyesinin büyüklüğünü hatırladıkları zaman ise kalpleri ümitle huzur bulur, derileri yumuşar, göğüsleri genişler ve gönülleri ferahlar. İman sahipleri Allah'ın yüceliğini, kudretini ve cezasını hatırladıkları zaman Allah'ın zikriyle yürekleri üperir. Rahmetini ve sevabının bolluğunu hatırladıkları zaman ise kalpleri sakinleşir. Bu Allah'ı tanıyan ve elem verici azabından korkanların halidir. Allahü Teala bu hususta Enfal suresi ikinci ve dördüncü ayetler arasında şöyle buyurmakta: "İnna al-mu'minoon, al-ladin ıza ve zilat kulu mhum, ıza tuliyat alayhi ve ala Rabbihi metwakkilon. Al-ladin yuqiymon ve hum yuqifgun. Hakka,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 nice dereceler bağışlanma ve değerli bir rızık vardır. allah Teala Mü'minûn Suresi 57. ile 60. ayetler arasında şöyle buyurmakta hum min khashyete rabbihim musfikûn. hum bi âyâti rabbihim yu'minûn. Vellezinehum bi rabbihim lâ yuşrikun. Vellezine yu'tûne mâ âtev ve gulûbuhum ve ciletun ennehum ilâ rabbihim râciûn. Rablerine olan saygıdan dolayı kötülükten sakınanlar Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak yapmayanlar ve Rablerine dönecekler için yapmakta oldukları işleri kalpleri çarparak yapanlar var ya, işte onlar hayırlarda koşuşanlar ve onda yarışanlardır. Zümer suresi 23. ayetlesi ise şöyle buyurmakta, Allahu nezzel ahsennel hadîfi kitaben müteşâbihem mesâniyet tekşeirrümün hücünûdüllezine yakşevne rabbehum, thümme terînü cünûduhum ve gulûbuhum minâ zikrillâh.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 Allah kimi de saptırırsa artık ona bir yol gösteren olmaz. Nazihat Suresi 40 ve 41. ayetlerde ise şöyle buyurmakta. ahmandan korkanlara işaret ederek. Ve emmâ men kâfe mekâme Rabbihim menahen nefse anil hevâ fe innel cennete hiyel mevâ. Kim Rabbinin makamından korkar ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştırır nehyederse şüphesiz ki onun yegane barınağı cennettir. Rahman suresinde ise Allah Teala 46. ayette şöyle buyurmakta: "Velimen men hafe mekam rabbihî cenneten." Rabb'inin makamından, huzuruna durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır. Ve son olarak Ra'd suresi 19 ile 21. ayetlerde şöyle buyurmakta Allah Teala: "E fe men yane mu ennemâ unzile ileyke mir rabbike'l hakku kemen hu a'ma e inne mâ yetzekkeruhu Alledine <gülüyor> Ve su alhıssab. Rabbimne sana indirlen hak olduğunu bilen kimse, inkar eden kör kimse gibi olur mu? Fakat bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirenler ve verdikleri sözü bozmayanlardır. Onlar Allah'ın vasıt emrettiği yani akrabalarla ilişkiyi devam ettirmeyi yerine getirenler, Rabbilerinden korkanlar ve kötü hesaptan korkanlar, endişelenenlerdir buyuruyor allah Teala. allah Teala bizleri hakkıyla kendisinden korkan, sakınan ve bu korkuyla bizi kendisinden yönlendiren yeti mümin kullarına akılsın. Azze ve Celle اقول قبل هذا استغفر الله العظيم لي ولكم ولكم Subhanallahi <Sessizlik> <Sessizlik>